Bismillahirrahmanirrahim vel asfı innel insana lefî husun illezine âmenü ve amilü s-saliha ve tevasav bil hak ve tevasav bil sabır. Ey müminler, ey aşık sadıklar, ey Allah'ın sevdikleri, Allah'ı sevenler, sultan Muhammed aleyhi salatu ve selama gönül verenler ve Resulullah'ı her şeyinden severek imanını kemale girdiren, Hakkın cennetine talip, rızasına ragip, cemaline aşık olanlar.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 Kabirlerin üstlerini süsleyip altlarını süslemeyenler helaktadır. Kabirlerin zahirlerini tezgin ettiğimiz gibi içi bize daha çok lazımdır, orayı tezginmek lazımdır. Kabriye'nin nuru Kur'an'dır, imandır, İslam'dır, ikandır, ihsandır, ibadat taattır, muhabbettir. Muhabbet ile Allah'a ibadetmektir, etmektir, Resulullah'a sevmektir sallallahu aleyhi ve sellem kalbinde Resulullah'a muhabbetin yoksa hem de her şeyinden ziyade imanın kemalinde değil şimdi cenab Hak yerin göğün sahibi bilinen ve bilinmeyen ah Rabbim Maliki okuduğum ayeti kerime onun kelamıdır ne peygamberin sözü ne şehir İslam'ın kelamı ne hatiplerin sözüdür ne hafızların sözüdür allah Teala Hazretleri hafızın ağzıyla Kur'an'ı sana okur Kur'an'ı dinlediğin vakitte bil ki Allah sana hitap etmekte. Kur'an'ı okuduğun vakitte Allah ile konuşmaktasın. Bunun farkına var. Ve okuduğun sureyi, cenile asır suresi. Bunun hakkında i̇mam Şafi Hazretleri, mali İmamı değil İmam-ı Şafi'i İmam-ı Hanbeli i̇mam Maliki, İmam-ı Hanifi vakitte Malik İmam'ın göz önüne getirme. Arkasından milyonları götüren Allah'a götüren kimseleri onları göz önüne getir. Milyarları bugüne kadar. Sen ve ben Ekmek yedirdiğimiz, beslediğimiz, giydirdiğimiz, meskeninin ücretini verdiğimiz ailelerimizi, çocuklarımızı arkamızdan getiremiyoruz. Bunlar milyonları, milyarları akıllarına sürüklemişler ve kıyamet gününe kadar sürükleyeceklerdir, devam edecektir yani. Çünkü Kur'an nuru sönmeyecektir. Sönmek için uğraşanlar onu üfleyecekler fakat o sönmeyecek, parlayacaktır ve parlamıştır ve parlayacaktır. Geçiyoruz. Bu Suriye Cehil-e Asri, İmam Şabi Hazretleri buyuruyor ki Kur'an'ın kafesi, nacil olmayıp, iyi dinle. Kur'an-ı Kerim'in kafesi nazil olmak, Müceredlu-sure-i nazil olsaydı, beşeri necaata götürmeye kade gelirdi O kadar mühim bir sure okuduğumuz Sure-i Geçen hafta aynı sureden bir miktar yani denizden bir katre, şemisten bir hüzme, cemadattan bir zerre, denizlerden bir katre olarak bir parça sunmuştuk. Yine aynı ayet üzerinde duracağız ve Allah'ın bize söylettiği kadar söyleyeceğiz. Sen de izanın, irfanın Allah'a olan kurguiyetin miktarı alacaksın, öğreneceksin. Öğrenmekle bırakma. Öğrendiğini fiilen göstermen lazımdır. Yani bir adam mahkemeye gittiği vakitte o adam suçlu olarak varsa, hangi suçtansa hakim dese ki ona niye bu suç edin? Efendim ben bu suçun suçu olduğunu bilirim. Ama yine irtikap ettim. Bilmesi onu hapis olmaktan kurtaramaz. Onun için bilmek kafi gelmez. Bilmek kağıti gelmek, bildiğini, öğrendiğini hayatına tedbir edeceksin. Güzel şeyleri, çirkin şeyleri değil. Biz güzelleri bırakmışız, çirkinlere dönmüşüz. Güzellere, güzelliği. Kalanlık bir yerdesin. Nur Muhammed Mustafa'nın nuru, Kur'an nurudur. Buna tabi olmazsa o kalanlık yerden çuvalına, amel çuvalına yani doldurduğunun farkına varmasında doldurduğunu. İp diye yılan, nur diye nar, cevahir diye akrep doldurabilirsin. Hani sana bir hikayecini anlatayım da de olarak kafanda kalsın. Bir yaz sabahı bir ama ile bir baş gözü gören yola çıkmışlar giderlerken ama elinden kamsını düşürmüş yere. Sopaymış hiçbir hani, şey düşürmüş. Öteki önden gidiyor ama tam şahinde elinden böyle araştırırken kamsı diye yerde bir yılan. Soğuk sabahleyin bir engerek kırılmış atıyor onu al derine. Baktı böyle elinden ama yılan tanımıyor şimdi güzel bir kamçı dedi bu. Bunu ben kullanayım dedi. Allah sopamı düşürttü ama bu, bu kamçı bana verdi. Bin de atın üzerine yedi dişi. Neredesin diye sordu baş gözü baş gözü gören. Bağdalın baş gözü görür, kalp gözü görmez. Bağdalın kalp gözü görür, baş gözü görmez. Bağdalı hem baş gözü görür hem kalp gözü görür. Hem basar, hem basireti görür. O zat neredesin dedi. dedi. Kamçım düştü yere. Sopam dedi yine maşa. Allah bana başka bir kamçı ver. Aman dedi o göz gören. Bana kelinden kamçı veren değil o yılan dedi. Yok canım sen haser ediyorsun bana dedi. Güzel kamçımı yere atırmak için sen alacaksın dedi. Fakat bir müddet sonra yılanın beli ısınınca amağının eline soktu ve onun halakine sev oldu. Bunun manasını biliyor musun? Gözüne Kur'an gözlüğü koymayan, Muhammed Nuri ile kainata bakmayan ama gibidir. Kamçı diye alır ve halak olur sonra. Peygamberler ve ebliyaullah ve ulema gözü gören gibidir. Gitme önünde çukur var diyor. Gitme önünde çukur var. Çukura doğru yürüme diyor. Halbuki o inadına bırak beni canım diyor. Ne karışıyorsun canım bana diyor. Gel İsa'ndan söyle. Gel elinden tut. Oradan çevirmeye gayret et. Ama güzel sözle söyle. Deli gibi acı sözle söyleme. Tatlı sözle söyle, söyle. Düşündürerek söyle. Soğutma. Keyih gösterme. Tatlı göster. Hakikaten tatlıdır. Çok tatlıdır. O tadı duyana çok tatlıdır ama duymayan için böyle kas olanların mizacı buldukça acı gelir. Geçiyoruz. Kur'an-ı Kerim olmadığında bir yerde, yani bilgin olmadığını İslam dinine imandan haberin olmadığında sen yılanla sopayı ayıramazsın. Zulmetten orada fark edemezsin. Karanlık bir yerdesin, toplarsın, çuvalına koyarsın, sonra sırtla yükünesin. Haberin olmaz. O giden tabutun içerisinde, o tabut boş gitmez. Sen ve ben görmüyoruz gidenleri. Neler gidiyor içerisinde? Yılanı ve çiğanı buradan götürürsün. Cehennemin ateşini de buradan alırsın. Cennet ı aliyatın miftahını derecate cennet de buradan kazanılır. Cennet karşılığı değildir. Allah'ın fazla kelemiyledir. Bir adam bin sene namaz kılsa, iki bin sene namaz kılsa, on bin sene namaz kılsa, anlığı yerde çürüse, dizleri devenin dizleri gibi nasır tutsa, on bin sene oruç tutsa, mümkün olsa böyle yani, bir kere bakarak, semaya bakarak güneşi görmezsin, hakkını Allah'a ödeyemez. Yani sen, hiç senin hiç haberin yok, benim haberim yok hiç beyle. Her gün görüyoruz semaya güneş çıkıyor, bulutlar geliyor, yağmurlar yağıyor, mevsimler değişiyor, kış, yaz, güc, ilkbaharı falan. Ya. Bir kere bakıp güneşi görmesini, bir baktığın vakitten süreli aya kadar buradan görüyorsun. Onun hakkını ödeyemezsin. On bin sene namazdan ibadetle. Cennet ı alet ibadet karşılığı değil, Allah'ın fazla keremiyledir, kulağında bulunsun. Cehennem de günah karşılığı değil. Adalet-i ilahiyenin tecellisidir. Geçiyoruz. Kur'an gözünü gözüne koymayan adam, o adam hüsrandadır. Karanlıktadır yani, delalettedir. İlle Kur'an'a iyi sarılacaksın. Kur'an'ın kağıdına, yaprağına sarıldığı gibi değil. Okuduğun Elfaz-ı Kur'aniye'nin manasını anlayıp, hayatını ona tedbik edeceksin. Yasaklarına riayet, emirlerine devam. Ve seve seve yapacaksın. Yasaklarından Allah'tan korkarak kaçınacaksın. Çünkü Allah'tan korkanlar, muttakiler, İnsanların en kerimidir, en yücesidir, en yükseğidir. muttakilerin Allah'tan korkanların imamı Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Ben diyor Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, miracı <gülüyor> tuttığım gece Cebrail'in hak korkusuyla devenin çulunun rüzgârla titredi gibi titrediğini gördüm diyor. Bir daha söyleyeyim. Devenin çulunun rüzgârla titredi, titredi ya Cebrail'in hak korkusuyla öyle titrediğini gördüm diyor Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Peygamberimiz muhtakilerin imamıdır. Fasıkların değil, muttakilerin imamıdır, önderi. Sana iki yol gösteriliyor bak. Aklın başında gözün de var. Dünya menfaatini gayet değil mi? Görüyorsun kaşığını mı Ağzından mı sıkıyorsun? da biliyoruz. Ama şimdi sana iyi yol gösteriyor. Sonra bu bu fırsat ele gelmez. Geçmez bir daha. Namaz kılmaya kalkarsın bir yolu kıldırmazlar. Belim bükülmez çünkü. Allah demeye kalkarsın çelen açılmaz. O günler gelmeden evvel Hemen Allah dev, Allah yoluna sarıl. Allah'ı sev. Rabbül Allah, alemini sev. O sana senden yakın, sen de ona yaklaş. İşte Allah'ın emirlerini sere sere yapanlar Allah'a takarrub ederler. Hele Hak Teala ve Tekaddeş Hazretleri, Habibi Ahmed'in lisanıyla ben kullarıma öyle yaklaşırım ki, onların gördüğü göz benim gözüm, onların söylediği söz benim sözüm, onların yürüdüğü ayak benim ayağım olurdu Cenab-ı Allah Celle ve Hazretleri. Sevdir Allah'a kendine. Sevdir o muhabbet bir kaladır. Oraya giren kimseye hiç dünya muhabbeti bir felaket dokunmaz. Maddi manevi. kom dinle. Suleye gelemeyeceğiz. Bir kısa daha. Zubaretli söyleyeceğiz. Yani. Tac-ül Rical Cenab-ı Rabi-i Adiviyye. Kadda sallahu hazretleri. İşitirsiniz sizi. İşitmişsiniz diyorlar. İşitmeyinler. İşitsinler. Bir beliye var. Bir beliye. İsmi Rabiye derler. Hani Hasan'ın basitü mü? Kabe'ye vardım diyor. Ruh-u Kabe'yi görmedim sordum. Nereye gittiye? diye. Rabi'ye Kabe'ye geliyor. Kabe onu karşılamaya gitmediler diyor. Galaydı. Bu, bu Rabi'ye. Allah'a öyle sevmiş. Allah onu öyle sevmiş. Böyle olacaksın. Hepimizde bu istat vardır bizim. Çünkü biz Muhammed'iyiz. Resulullah'a bağlıyız. Resulullah'ın bendesiyiz. Fakat sahip olduğun hazineden haberin yok senin. Biz milyonlar milyarlar üzerine oturmuşuz. Define altımızda duruyor. Biz elimizi Avrupa'ya açmışız. Bana versene diyoruz. Bu hale gelmişiz. Ve Avrupa'nın da şeyleri almıyoruz gidenlerimiz. Kötü şeyleri buraya gidiyorlar. Hiç Müslüman Türk evladı kokain kullanır mıydı? Böyle şey bilir Bilmezdi böyle şeyler. Nişanlısının yüzüne bakamayan, ihmet ile bakamayan delikanlı, delikanlı katil oldu. Biz bir adüviye gelelim. Şimdik, Rabi'ye adüviye tacur rical. Yani emliyaullahın başı tacı demek. Kadınlardan böyle insanlar var yani. Hâlâ sofu kalkıyor, camiye kadın sokma diyor. Beyinsiz adam. Camiye kadın girmez diyor. Kadın nereye gitsin camiye girmesin? Ama camide bir tertip vardır. O tertip şeriatın tasvip ettiği tertiptir. O riayetler, şerayittendir. Ona riayetlerin hepsi tabii alık etmedi. Onu riayete davet ederiz, riayetmeyi. Sakın ha böyle beyslik yapmayın. Allah'ın yoluna gelenleri menet beyiniz. Sen erkekten kadınları falan altı bakayım hadi. camide her gizlime edebilirsin. Kolay o cami kapısına duruyor Hadi. Geçiyoruz. Rabi Edeviye gibi birçok muhaddarat ı İslamiye vardır. Yani kadın meşgulları vardır. Allah'ın da sevgili. Rabiye'ye şu rütbeyi vermişler. Tacir Rıcal. Yani erkek evliyalarının baş tacı. Birçok bir Allah Bundan istifade ederlerdi yani. Gelirler Hazreti Rabiye'den istifade ederlerdi. İstifda ederler, fetva alırlar bazı şeylerin üstünde. İstifade ederler. Hatta uzun şeyleri var ama bak darolucu atmayacağım Bir tanesini söyleyeceğim. Geçiyorum. Rabi'ye bir akşam bir gece ibadet ve taatını yapmış. Taat ve ibadet Allah'la sohbettir. Allah'la konuşmadır. Allah'la sevişmedir. İnsanların en Allah'a kalip olduğu yer secdedir. Allah o kadar seviyor secde olan mümin, secde olan mümin. Sure-i İkrabüsü'nün sonuna bakıver. Bunu okursam şimdi secde lazım gelir. Hakka secdeden hakka yaklaşır. Geceleri bazen kalk, nısr-ı Allah'la baş başa kal. İnsan sevdiğiyle tenhalarda dolaşır. Allah'ı seviyorsan, Allah'a mühtaçsın. Bırak ihtiyacını, sev Allah'ı. Allah'a Allah. sevmek Celle Celaluhu Hazretleri. Rabbi'ye ibadet taatını yapmış, bir hırslı pencereden göz kendisini. Allah sevgililerini korur. Ve bir müddet sonra yoruldu ve vücudun ihtiyacı yatmak ihtiyacını duydu ve yattılar ve uyudu. Hemen içeri girdim. diyor. da ne yapıyoruz biz? İçeri girdim, yükte hafif bahada ağrı varsa Gördüm mü aldım? Ne oldu evliyeveliğinin zadiyesinde aldım diyor. Tam çıkacağım kapılar duvar oldu diyor. Ne kapı var ne pencere? Duvar oldu. Kaldım şimdi buradan ben buradan girdim içeriye duvar. Eşyaları koydum kapı zahir oldu. Yine eşyalar aldım kapı duvar oldu. Yine eşyayı koydum kapı zahir oldu. Yine yüklendim o ağıt evin Köşesinden bir daha bana. Bu eşyaları oraya bırak ve çık git. Kul uyuyorsa Allah uyumuyor. Sevgili uyuyorsa seven uyumuyor dediler. Mi? Allah Allah. Onun üzerine diyor bayılmışım orada terden geçmişim. Uyandığım vakitte Rabia edibiye benim yüzüme su döküyor ve beni ayıltmaya çalışıyordu. Sonraki ayaklarının bastığı yerlere öptüm kendisine ben de oldum. Ve onun nuruyla pürünür oldum diyor. İyilerle konuş ki iyi olasın. Hastalıklı kişilerin yanı gelirse hastalık olursun. Nezlinlerin içine gitme. Nezlin olursun sonra. Yani ben maraz kalktan bahsettim. Kötülerle beraber oturup kalkma. Sadıklar ol, müminler ol. Kişi sevdiğiyle olur. Kim Resulullah'ı seviyorsa Allah! Resulullah ile olur. Görelim. Sana bundan büyük büyük müjde olmaz. Yani dört kitabın manası. Kim kimi severse ondan olur. Resulullah'a seden Resulullah'a ile haşloldu. Hazreti Muhammed Mustafa'yı. Sana bu kahve dört mu manası bu. Bütün muazların manası bu. Sallallahu aleyhi ve selleme her gün salatu selam oku. Peygamberimize. Onun muhabbetin üzerine celbeyle. Üstelere kalmıyorsun. Asra kasem ederim. Bir fıklar veririm hadi. 10 dakikadan konuşalım. Asra kasem ederim. Asırda mürat 100 sene. Asırda mürat asrın nebi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Cenab-ı Allah ve Duha ve Resulullah duha vakti zahir olmuştur. Bu alemin şuhuda ayak basmıştır yani dünyayı şereflendirmiştir. Sabaha karşı duha vakti. Peygamberin doğduğu vakta Allah kasem eder. Asla kasem ederim. Asr-ı Muhammediye'ye kasem ederim. Resulullah'ın doğduğu saate kasem ederim. Resulullah'ın hayatına kasem ederim. Allahu Teala peygamberimizin hayatına kasem ediyor. Yine aynı zamanda ve duha ve leyli izaseca Manası duha Resulullah doğduğu vakit olduğu gibi peygamberin mübarek cemali duha ve leyli izaseca siyah taşlarıdır. Allah habibi Muhammed'in yüzüne, güzelliğine ve saçlarına yemin ediyor ve hayatlık kesiyor. Endel insani husur bütün insaniyet huzurundadır. Yani gözü görmez zlalarette. İllellezine amenu iman ederler. Allah'a teslim ederler. Allah'a inananlar, Allah'a mutiye olanlar ve Peygamber'e inananlar, onlar müştesna. Onlar Hüsran'da değildir. Daima nurdadır. Günden güne nurları ziyadeleşir. Resulullah'a itiba etmekle. Şerefleri artar. Allah'ın elinde yani. Yalnız iman etmedir. Arkasında hemen allah Teala. İmandan sonra dikkat ediyoruz. Her yerde innenle zina ameni ve amelü sülahat gelir. Bunun manası hiç bunu inceleyebiliyor musun ne olduğunu? İnnenle zina ameni ve amelü sülahat. Kur'an'da nereye bakarsa? İman etti amelü sülahat. Çünkü imanın hıfzı amelü sülahat edilir. Güzel işlerlerdir. O feneri etrafını çevirmezsen iman söner. İmanın bekası, ibadet ve zerre kadar imanla gidersen kurtulursun. Ebedin arda kalmazsın. Belki şefada Resulullah'ın kurtulacağız. Ama bu imanı götürmekle mesela burada. Geçen hafta söyledim miyiz? Anlattım. Ebu Darda'nın kısmı ne? İman edenler ve imanlarını amal-i salihat ile hıfz edenler, amal salih -i icra edenler onlar müşterisler. Sonra hakkı tavsiye edenler, hakka çağıranlar, hakka götürenler, sabrı tavsiye edenler, sabr'a çağıranlar. Bu kadar kısa bir mana verdik. Yani denizden bir katıla verebilir, bir, yani bir zerrahtan böyle. Bu kadar kafir. Ya Rabbi, okuduğumuz ayat-ı beyinatın esrarına bizi bakıf eyle. İşittiklerimizle, hayatımızda tetbiye gitmek nasib-i müyesser kıl. Ve ihlas ile, riyadan beri, sumadan ari ihlas ile yapmak nasib-i müyesser kıl. Ya Rabbi, biz senden razıyız, bizden razı ol. Vallahi yedi ila dar-ı selam ve ihtime inşa edin.